Evet e, bu hafta yine kıymetli dinleyicilerimizi muhabbetle Allah'ın rahmetiyle selamıyla selamlamış olalım Fakat e, böyle bir hani bazen mevzunun akışında ileri geri tarihi seyir içerisinde zikzaklar çizilebiliyor Mevzunun pekişmesi içinde hani ileride anlatılacak durum olmaz da ama ileride vuku bulacak bir hadisedir Dolayısıyla hemen hicret mevzunda olduğu gibi... ...işte hicretle beraber ne gibi değişiklikler oldu meyanında... ...hicri tarih meselesini de arada konuşmak istiyoruz bu akşam. Ee, hicri tarih, hicri sene diye biliyorsunuz e, meşhur olan... ...ve İslamiyet'in e, bütün dünya üzerinde neşrolmasıyla beraber... ...adeta cihan şumur olarak da hicri takvim adeti devam ede gelmiş. Çünkü müminler Ramazan'ını, Recep'ini, Şaban'ını, efendim orucunu, belli ayları, Muharrem'i, Rebih'ül Evveli falan bunları takip ederken hicri bir takvim takip etmek durumundalar. Fakat hemen şunu arz edelim ki, tarihlerin, zamanların, mekanların, kıyafetlerin dinisi, gayri dinisi olmaz örf olarak kullanılmış, kültürümüzde yer eden şeyleri kullanmak tamamdır. Müminlerin kendine mahsus güzellikleri yansıtması ona da eyvallah demek lazımdır. Fakat tarihin dini, zamanın dini yoktur. Din müminler yani insanlar içindir. Fakat tabiatıyla mümin denildiğinde tek başına efendim bir kelime üzerinden gitmiyoruz. Müminin hali, tavrı hayatı vesairesi hepsi içine alınmış oluyor. Bunu toplamak, doğru düzgün bir şekilde yansıtabilmek için de dini bir kültürümüz vardır. O dini kültürden gelen e, örfümüzde hicri takvim diye bir adet var. Şimdi bunu niye böyle söylüyorum? Hicri takvim hicretle alakalı. Tabi dolayısıyla biz iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin geçen hafta Medine-i şereflendirmeleri meselesini konuşmuştuk hatta siz burada değildiniz biraz uzun uzun anlattık hem biraz hem de uzun uzun diyorum ama biraz uzun olduğunu ifade etmek için söylüyorum çok uzun uzadıya anlatmadık ve dedik ki kaynaklardan da alarak zikrettik ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medineyi i şereflendirmeden ta 700 sene evvel onun oraya geleceğini haber veren Yahudi alimler vesilesiyle Yemenli Tubba veya Tuban denilen zatın ev inşa ettiğini 700 küsur sene evvel Halit İbni Zeyd Eba Eyyubel Ensari Efendimizin oturduğu evin esasında inşa edildiğini hazırlıkların ta 7 asır evvel başladığını konuşmuştuk. Birçok şey değişti. Her şey değişti. Daha doğrusu belki her şey aslını buldu. Sahibini buldu. Kainat Alemlere rahmet olan efendisini buldu. Tabiatıyla şekli, şemali, tarihi her birisi farklı bir hal aldı. İşte bunlardan nasibini alan e, unsurlardan bir tanesi de, hadiselerden bir tanesi de tarih ve takvim meselesidir. hicri tarih diye meşhur olan hadise ve isimlendirme, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicretiyle alakalı olduğu için, Hicri tarih denilmiştir Fakat daha evvelde söyledik Hep Muharrem ayında Muharrem ayının başlamasıyla Yılbaşının hicri takvim başlamasıyla Beraber hicret konuşuluyor İnsanlarımız da Tabiatıyla hicretin Muharrem ayında yapıldığı Zannına kapılıyor böyle olmadığını Bir defa daha hatırlatacağız Tabi muhabbet bağını takip eden kardeşlerimiz Bunu mütaddit defalar Bizden dinlediler fakat Mevzu, konu, münasebet aldığı için bir defa daha zikredelim. Hicri tarih nasıl çıkmıştır? Hicri tarih ismini nasıl almıştır? Onu konuşacağız. Bilindiği üzere iki can Serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel tarihler yani Muharrem, Sefer, Rebu'l-Evver, ahir ayları Hicri takvim diye isimlendirilmiyordu. Hicri sene diye isimlendirilmiyordu. Ve dünya üzerinde hali hazırda da öyledir. Farklı farklı takvimler vardır. Güneş takvimi vardır, ay takvimi vardır. Mevsim hareketlerine göre güneşin belli evvelerden, devrelerden geçerek dünyadaki mevsimleri oluşturması veya dünyanın belli devvelerden geçerek mevsimlerin oluşması hadisesine göre de takvimler düzenlenmiştir. İşte Asya'ya falan gittiğinizde hayvan ayları denilen Hayvan takvimi denilen takvim sistemi vardır. Vardır da vardır. Gidiyor. Fakat hicri takvim ismini ne zaman almış? Muharrem sefer ayları sonundan icat edilmemiş. Bunlar var. Haram ayları belli. Zilkade zilhicce ayları belli. Şevval belli. Ramazan belli. Fakat Ramazan nasıl bir oruç ayı olarak değişikliğe uğradıysa... O seneye birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene veya işte zelzele olduğu sene... ...fil hadisesinin olduğu sene gibi isimlendirmekten uzak, daha realist, daha düzenli, daha tertipli bir hicri takvim meselesi zuhur etmiştir. Bunun nasıl zuhur ettiğini şöyle kısaca hatırlayalım. İki cihan serveri Efendimiz'den sonra esasında bu takvim kullanılıyor. İstiyorsanız metin okuyarak devam edelim. Hem de bu arada muhabbet bağı başladı. Aman oturalım dinleyelim, elimize kalem kağıt alalım veya kaldığı yerden takip edelim... ...diye düşünen kardeşlerimiz de herhalde yerini almıştır. Frekans ayarını yapan kardeşlerimiz de... ...en net çektiğiyle radyolarını ayarlamıştır diye ümit ediyoruz. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Buyurun sizde söz. Eyvallah. resul Kibriya Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde... ...Müslümanların kullandıkları kendilerine mahsus bir tarihleri yoktu. Bunun üzerine Efendimizin hicretini başlangıç kabul ederek... ...Resulullah'ın gelişinden bir ay... ...iki ay sonra diye hicri tarih kullanmaya başladılar. Yani bu kullanma resmi bir kullanma değildi. Mesela ne zaman oldu bu hadise veya şu ne zaman olmuştu gibi... ...aralarında müminler istişare ettiklerinde bir tarih belirlemek istediklerinde... ...aa bu Resulullah Medine'ye teşrif ettikten işte iki ay sonra olmuştu. Veya Resulullah Efendimiz Medine'ye geldikten iki buçuk sene sonra olmuştu gibi... Adeta böyle insanlar kendi arasında müminler İki Cihan Serveri Efendimiz'in Medine'ye hicretlerini bir tarih olarak aralarında konuşur hale gelmişlerdi. İki Cihan Serveri Efendimiz'in teşrifini. Fakat resmiyette böyle bir durum yoktu. Resmi olarak şu tarihi kullanalım hicretini ilk sene kabul edelim diye bir tavır bir tarih belirleme yoktu. Evet. Hazreti Resul-i Ekrem'in dar bekaya irtihaline kadar da bu suretle kullanıldı. Fakat sonra kesildi, kullanılmadı. Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanıyla Hazreti Ömer'in hilafetinin dört senesi böyle geçti. Sonra resmi muameleler ve medeni münasebetlerin vakitlerini belli etmeye ve tayinine ciddi gerek duyuldu. Niye? Çünkü Cenab-ı Ömer Efendimiz zamanında Afrika'nın en ücra köşelerine, Asya'nın belli bölgelerini, bileyim şimdi Anadolu dediğimiz o bölgenin içlerine kadar fetihler oldu. Çok genişledi. Hazreti Ömer Efendimiz devrinde irili ufaklı Kasaba, kariye, köy, memleket Gibi yerleri de içine aldığımızda Ki bunların kavim Kendi özel kanunları Kendilerine mahsus Bir efendim Yapılanmaları olduğu için 1400'e yakın yer fethedildiği Söyleniyor Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Çok genişliyor. E şimdi Bunun zekatı var. Hac tarihinin ayarlanması var. İşte belli hususta alınacak vergiler var, vergiye tabi tutulanlar var. E şimdi birisi bir takvim'e göre hesap ediyor, diğeri başka takvim'e göre hesap ediyor. Resmi münasebetler ve medeni münasebetler ne oluyor birbirine karışıyor. Bunun üzerine Cenabı Ömer Efendimiz hilafetlerinin dördüncü senesinde bir şura topluyor. Herhalde o bahsi anlatacaktır. Eyvallah. Bunun üzerine Hazreti Ömer ashabı topladı ve onlarla istişare etti. Saad bin Ebi Vakkas Hazretleri, Peygamberimizin vefatı zamanının esas alınmasını, Talha bin Ubeydullah Hazretleri, Efendimizin peygamber olarak gönderiliş tarihini, Hazreti Ali, Resulü Kibriya'nın Medine'ye hicretlerini, başkaları ise Efendimizin doğum gününün tarihe başlangıç olarak kabul edilmesini teklif ettiler. Ve hatta bu istişare içerisinde Talha bin Ubeydullah Efendimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamber olarak gönderilişini öne sürdüğü zaman hazreti Ali efendimiz itiraz gibi değil fakat bir tahsih tarzıyla ve tavrıyla buyuruyor ki ya talha yani bu bu şekilde ilan edilemez zira iki cihan serveri peygamberliğini o zaman ilan etti ama peygamberlik ona o zaman gelmedi o ezelde peygamberdi diyerek ihtiraz ediyor. ve Dolayısıyla peygamberliğin tebliğ ile memur oluşu, peygamber olduğunu bildiği sene falan gibi bir şeyin de e, yanlış bir yola insanları sevk söylüyor. Bunun üzerine sen ne dersin ya Ali diyorlar. Hazreti Ali Efendimiz de Medine'ye şereflendirmeleri, Medine'yi teşrif etmeleri bahsini söylüyor. Ve diyor ki bir olarak bu kabul edilsin. Bu e, hicret Takvimi olarak evet diyorlar bu hakikaten güzel çünkü eskiden de öyle Arap'ta o sene içerisinde meşhur olan hadiseyi öne çıkartarak o seneyi öyle anallarmış mesela fil senesi diyorlar fil vakasının geçtiği sene manasında yani bu Asya'da kullanılan fare senesi işte maymun senesi köpek senesi falan gibi şeyler var hani bunlar da fil senesi kullanıyor hayır öyle değil Fil vakasının olduğu sene Önemli bir hadise olduğu için O seneyi anlatmak için fil senesi Diyorlar ama fil senesi Demek muharremin birinde Fil hadisesi fil vakası oldu Demek değil gerçi ileride bunu Söyleyecek şuna karar veriyorlar Hicri sene olarak kabul edelim Resulullah Efendimizin hicretini Bir olarak kabul edelim Bu şekilde kabul edelim Fakat bu seferde hangi günü daha doğrusu hangi ayı başlangıç olarak kabul edelim diye tekrar meşveret ediyorlar. Evet. Hicretin 17 veya 16. yılında toplanan bu şuranın müzakereleri neticesinde Hazreti Ali'nin teklifi üzerine ittifak edildi. Ancak hangi ayın başlangıç olarak kabul edileceği hususunda bir mutabakata varılmadı. Abdurrahman bin Al Hazretleri, haram ayların ilki olduğu için Recep'i, Talha bin Ubeydullah, Müslümanların mübarek ayıdır diye Ramazan'ı, Hazreti Ali radiyallahu an ise sene başıdır diye Muharrem'i başlangıç olarak teklif etti. Bu hususta da yine Hazreti Ali'nin teklifi kabul edildi. Demek ki hicri takvim ve hicri sene olarak bizim hesap ettiğimiz bu takvim, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında resmileşiyor. Yani hicretin 17. senesi, bir başka de işte Cenab-ı Ömer Efendimiz'in hilafetinin dördüncü senesi şuura kurularak biz evet Resulullah Efendimiz'in Medine'yi şereflendirdiği seneyi bir olarak kabul edelim ve onun da ayı başlangıcı normal sene başlangıcı olarak birinci ay olarak kabul edilen Muharrem ayı olsun böylece sistem uygun işleyebilir deniyor fakat hemen hatırlatalım İki Cihan Server Efendimiz Muharrem'de mi hicret etti Hayır Saferin son günleri Rebül evel ayının 12. Günü efendim Kuba'ya inişleri Ve daha sonra Medine'yi şereflendirmeleri Rebül evel ayında oldu Fakat demin de anlattığımız Durumdan dolayı O senenin en önemli hadisesi Hicret olduğu için ona hicret senesi Dendi Fakat hicret bir muharremde olmadı Dolayısıyla Hicri başlarında Muharrem ayının girişiyle beraber hicret hadisesinin anlatılışı tamam olabilir. Fakat lütfen şu hususa dikkat edilsin ki buradan da tekrar biz ikaz etmiş olalım ki insanlarımızın çoğu hicreti Muharrem ayının başlangıcında olduğu zannına ve zehabına kapılıyor. Bunu tahsis etmek için açık ve seçik bir şekilde bilhassa Hoca efendilerin ...ikazda bulunması ve bunu böylece anlatmaları... ...icap ediyor diye hatırlatmış olalım. Eyvallah. Evet. Böylece kamer senesi esas ve hicret tarihi başlangıç kabul edilerek... ...Müslümanlar kendilerine mahsus bir takvim tanzim etmiş oldular. Böylece e, himaye ettikleri ülkeler, devletçikler bölgelerde... E, ...onun getirdiği medeni kanunu... Mü's Müminlerin, Müslümanların getirdiği medeni kanunu Diğer medeniyetlerle mukayese edildiğinde Veya bir intibak durumu mevzubayısı olduğunda hicri takvim ve tarih ne yapmış oldu? Belirlenmiş oldu Zekatlar, geliş gidişler Hac, umre hazırlıkları vesaire Hep bu aylara göre ne yapılmış oldu? Tanzim edilmiş oldu Değilmez. Bir birliktelik oldu Bu da gösteriyor ki insanlığın kolaylığı için İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra e, bu kolaylıklar için medeni kanunlar, hukuklar, insanlığın yararını olan, e, efendim örfüne, adetine muvafık olan şeyler, mutabık olan şeyler ne yapılabilir? İştihat edilebilir. Bunu da göstermiş oldu. Yani hicri tarihin kabulü, hicri tarihin kabulündeki şura'da konuşulan şeyler, ve bu tarihin kabul edilmesindeki özelliklere şöyle bir baktığımızda İslamiyet'in ne kadar büyük bir medeniyet olduğunu hem görürüz hem de bu medeniyetin temellerinde yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne kadar büyük bir hürmet olduğunu da fark ederiz ama buradan hicri takvimi bilmeyen kabul etmeyenleri de yani bu hicri takvimi kabul etmiyorlar bak işte hiç hicri takvimler haberi yok diyerek insanları da kınamamak lazım. Bu kültür komple bir kültür. Zaten bu kültürden uzaklaşan insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetini, peygamberliğini, risaletini tefekkürden mahrum olan insanlar bu takvimi bilip bilmemek hususunda da mazur görülebilir. Bilseler ne olur bilmeseler ne olur diye de insanın sorası geliyor. Neticede Takvimler, tarihler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muhabbetine ve Medine'yi şereflendirmesine müminleri mesur kılmasına göre ayarlanmıştır dersek herhalde asıl saadet kavramını da daha iyi anlamış oluruz. Evet. Eyvallah. İlk bölümde Hicri takvimden, Hicri yılın başlangıcından bahsetmiştik. Evet. Ve mevzu değişeceği için bu yeni mevzuyu ikinci bölümde... Evet, yani tekrar e, İki Can serber Efendimiz'in Medine'de neler değişti veya Medine nasıl medenileşti bahsinden de biraz feyz alarak, yani o taraftan, o cenahtan bakarak mevzu işlemeye çalışıyoruz. Veya kıymetli dinleyicilerimizin öyle dinlemesini. O şekilde algılamasını istiyoruz Zira şimdi Hicri takvimden sonra Bu mevzudan sonra Eğer bu perspektiften bakılmaz ise Şimdi konuşacağımız şeyler Birbirinden uzak zannedilebilir Halbuki öyle değil Bakın Medine ismi iki can serveri Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden sonra Medine ismini almış Medine'nin çok isimleri var Daha evvel de söylemiştik e, Yesrib isminin nereden geldiğini işte Amerikalılar vesaire meselesini ama Medine'nin bakın Tabe, Tayyip'e, Asım'a Darul Eman, darus Sekine Barre, Berre Beytur Resul, Habibe Mahbube, Darul Ebrar Darul Hicre, darus Selame Darul Fethi, Mahfuz'a Haramur Resul isimleriyle zikredildiğini ve bunların da hepsinin bir sebebi olduğunu düşünür isek en ziyade Medine denilişinin sebebi orada bir medeniyetin insanca yaşamanın ve insanlığın gerçek muhtaç olduğu güzelliklerin yaşandığı yer oluşunun ehemmiyeti ve bu cenahtan bakılması gerektiğini hatırlatıyoruz takvim değişmiş başka neler değişmiş bakın iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medinelilere ilk hitap ettiğinde ilk tavsiyelerinden Şöyle birazcık bahsedersek bugünkü medeniyetin temelleri bugünkü insanlığın ihtiyacı olduğu esas medeniyetin temellerini o günden görmüş oluruz. İki can serberi efendimizin ilk tavsiyeleri. Abdullah İbni Selam'dan herhalde bir rivayet var. Eyvallah. Biliyorsunuz belki bu bahisten sonra onu da işleriz. Abdullah İbni Selam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir zat Yahudi alimlerinden daha evvel de Yahudi alimlerinin nasıl geldiğini Medine'ye, Beytülmaktis'ten nasıl taarruza uğradıkları için Medine'ye hicret ettiklerinden falan bahsetmiştik evvelki derslerimizde. Hatta demiştik ki Medine'nin şirk hususundaki taassubu Medine'ye daha evvel gelen tevhid inancında olan, bozulmamış tevhid inancında olan Yahudilerin ve alemlerin tesiriyle nispeten daha azdır. Diye de bir ifade kullanmış idik. İşte o alimlerden birisi olan Abdullah bin Selam diyor ki, Resulullah'tan ilk işittiğim şeydir. Nedir o? İstiyorsanız sizden dinleyelim. O güzel sesinizde, sizden dinlemiş olalım. Yahudiyken Müslüman olan Abdullah bin Selam der ki, Resulullah aleyhisselam Medine'ye gelince halkona koşuştu. Resulullah geldi denilince onu görmek için ben de halkın arasında onun yanına gittim. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü bir yalancı yüzü değildir. Konuşurken kendisinden ilk işittiğim söz de Ey insanlar! Selamı yayınız, selamlaşmayı yaygınlaştırınız, yemek yediriniz, akrabalarla ilgileniniz. İnsanlar uykudayken siz namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz sözüydü. Şimdi şöyle bir düşünelim Bakın ey insanlar diyor Bir kere Hitap, hitap şekline bakın Ey insanlar Ey insanlar ne dedim Ey müminler de değil sadece Ey insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i o an dinlemeye gelen Abdullah İbni Selam henüz daha İslam Olma şeyinde değil Yani Müslüman olma niyetinde değil Belki Fakat Resulullah Efendimiz'i görünce bu niyete giriyor onun cemalini görüp de bu niyeti beslememek mümkün mü? Zerre kadar insanlıktan nasip olan için, Cemali Bâ Kemal-i Muhammed Mustafa'yı gören bir kişi de hemen iman nuru lema'an eder. Hemen iman nuru tezahür eder, kendisini gösterir. Fakat demek ki mümin olsun olmasın, herkes Resulullah Efendimiz geldiği için, etrafını adeta hani gözünüzde canlandırın çevriliyorlar ey insanlar hitap bir kere böyle başlıyor ey insanlar yani mümin veya olun veya olmayın ama beraberce yaşamak durumunda olan kişiler sizler beraberce olmak istiyorsanız bu beraberliğinizi muhafaza etmek istiyorsanız beraber yaşamanın saadetine ermek istiyorsanız mümin olsanız da olmasanız da uyabileceğiniz şeyler var bunların bazıları ortaktır bazıları sadece müminde olması gereken hasretlerdir nedir o ey insanlar dedikten sonra selamı yayınız demek ki selamın yayılması efendim mümin mümine selam vermez mi Mümin gayrimüslim'e selam verir mi vermez ama henüz daha iman kalbinde yerleşmemiş olan müminlere de sempati duyan insanları da düşünerek siz onlara selam veriniz ki Sizlerden emin olduklarını bilsinler Aranızdaki diyaloğu sıcak tutunuz Mümin olsun veya henüz imanı şüpheli olsun Ama birbirinizle hep irtibatta olun Efşus selam Selamı yayın yaygınlaştırın. Yemek yediriniz Yani yemek yedirmek alıp da kendi başınıza bir yerlerde yemek yemeyin Sofanız açık olsun Herkes sizden istifade etsin Yemek yedirmeyi niyetinize alın. Hani geçiyor da birisi görüyor, gel sen de otur değil. Hususi yemek yedirmek için bir gayret sarfedin. Bu da yine insanlar arasında muhabbeti pekiştiren şeylerdir. Vasi latul erham, akrabalarla ilgileniniz, akrabalarla irtibatınızı kesmeyiniz. Bakın yine bu akraba, mümin olsun olmasın, fakat akrabanızsa. Yine de alakayı ne yapın? Sıcak tutun. Ve bunu yaparken de kendi bu insanlara vereceğiniz muhabbeti, bu enerjiyi elde edebilmek için insanlar enerji toplamak için uyurlar. Fakat müminler enerjilerini toplamak için ibadete muhtaçtırlar. Müminler bütün kuvvetini, kudretini ibadetten alır ibadet ve zikullahla meşgul olun hem de ne zaman işte insanların rahat etmek için yataklarına girdiği vakitte sizler ne yapınız namaz kılınız böylece selametle cennete giresiniz selametle cennete girmek sağ salim bir şekilde cennete girmek tabiri tuhaf gelebilir selametle cennete girmek şöyle hani hiç kimseyi üzmeden, herkesin memnun ederek, insanlarla çekişmeden, dünyada da rahat ederek cennetin yolunu tutmuş olursunuz. Yani kendi şahsi ibadet taatınızı yapınız ama insanlara selamı yayınız, yemek yediriniz ve akrabanızı gözetiniz. Böylece kavga dövüş olmadan, sıkıntıya düşmeden daha dünyadan cennete girecek hale gelirsiniz diyor. Abdullah İbni Selam Yahudilerin alimlerinden sayılan bu zat İslam olmadan evvel Medine'yi münevvere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle O cemaatle o kalabalıkla Beraber karşılaştığında ilk işittiği sözler bunlar Peki kimdir Abdullah İbni Selam Onu da biraz anlatalım mı Eyvallah Hazreti Yusuf aleyhisselamın sülalesinden olan Abdullah İbni Selam Medine Yahudilerinin ileri gelen Alimlerinden biriydi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 Resul Kibriya Efendimizin Medine'ye gelişini Müslümanlara müjdeleyen Yahudinin sesini Abdullah bin Selam da işitmiş ve kendisini tutamayarak Allahu ekber deyip tekbir getirmişti. Allah Allah. Bunu duyan halası, "Allah seni umduğuna erdirmesin. Vallahi Musa peygamberin geleceğini duymuş olsaydın bundan fazlasını yapmazdın." diyerek ona çıkışmıştı. Ama ne yapsın ki ezelde birbirleriyle tanışık olanlar bu dünyada da birbirlerini severler buyurdu ki can sever Efendimiz ezelde ruhu o Resulullah'a müştak onun elinde de ki o Allahu Ekber diyecek tabi Resulullah sevgisi Resulullah Efendimizin teşrifi gelmesi bir Yahudiye bile Allahu Ekber dedirtiyor bizlerin Allah Resulüne sevinmemiz, tekbir getirmemiz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 Yani daha evvel de zikrettik derse o Beytül Maktis'ten yani Kudüs'ten sürülen Yahudiler olduğu için mesela Tevrat'ın tefsiri denildi. Tevrat'ın tefsirini de öğrenmişti babasından dediğine. Tevrat'ın tefsiri yaparken yani açıklamasını babası yapmıyor. Tevrat'ın açıklamalarını yapan Yahudi alimlerinin sözleri de belli yerlerde zaptedilmiştir. Aynı bizim tefsir kitapları falan gibi. Hatta Talmud falan gibi ifadeleri de var bunun. Yehuda alimlerinin sözlerinin toplandığı şey. Daha sonra birbirine karıştırmışlar. Hatta artık Tevrat'ın önüne geçmiş Talmud. Yani yorumların, bozuk yorumların biraz da işine gelen yani Müslümanlardan kendilerini ayrı gösterebilecek yorumları daha ön plana, uç noktalardaki tefsirleri daha ön plana vermişler. Ama Tevrat'ı öğrenmekle kalmıyor. Ayrıca Tevrat üzerine Musa Aleyhisselam'ın yanındaki ve onu takip eden kuşakların Tevrat yorumlarını da babasından öğreniyor. Abdullah İbni Selam, babası Selam'dan öğreniyor. Şimdi dolayısıyla bir bilgi sahibi Medine'ye sürülen Yahudiler gerçekten ilim sahipleri. Hatta hatırlarsanız sizinle yine muhabbet bağında konuştuğumuz zamanlar Mekkeli müşrikler ne yapıyordu? İki Canserber Efendimiz imtihan etmek için Medine'li Yahudilerden yardım istiyordu. Biz ona ne soralım? Nasıl ona müdahale edelim? Siz alimsiniz bilirsiniz. Bize biraz fikir verin. Efendim yol gösterin diye Mekkeli müşrikler bile onların ilimlerinden istifade etmeye çalışmışlardı. Ama neticede onların verdiği taktikler yine Muhammed'i Resulullah'a çıkartmıştı onları. Hatırladınız değil mi? İşte yine burada da halası diyor ki Aa, yoksa ahir zamanda geleceği müjdelenen muzat mı? O zat mı geldi diyor Medine'ye?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 resul Ekrem Efendimiz henüz Ebu Eyyüb el Ensari Hazretleri'nin evinde misafir kaldığı bir sıradaydı. Abdullah bin Selam da Efendimiz'i ziyarete geldi ve ona bir takım sualler sordu. Şimdi burada bir ara verelim. Şunu hatırlatalım tekrar. Şimdi Abdullah İbni Selam Hazretleri'nin rivayet ettiği hadisi şeriften sadece yola çıkarak Abdullah İbni Selam'ı anlatmıyoruz. Anh. Niçin anlatıyoruz? Takvimde değişiklikler oldu. Medine'de değişiklikler oldu. Zaten adı Medine oldu. Medeniyet geldi değil mi? Bunları konuşuyoruz. Fakat hatırlarsanız yine Medine'de Els ve Hazreç kabileleri ağırlıklı bir Arap kabilesi vardı. E, Araplar vardı. Fakat Medine'nin bir kısmında kim, kimler oluşturuyordu? Yahudiler oluşturuyordu. Dolayısıyla Yahudi kavmindeki, Yahudi toplumundaki değişiklikleri... Anlatmak için biz Abdullah İbni Selam radıyallahu anh'ın hayatından pasajlar aktararak bu mevzuyu açıyoruz. Yani bunu lütfen dikkatlerden kaçırmayalım. Yani burada Abdullah İbni Selam'ın Müslüman oluşundan ziyade Yahudi toplumunun iki Cihan Servere Efendimizin teşhifiyle beraber bilhassa taassuf sahibi olmayan gerçekten ilimleri olan Yahudilerin nasıl bir değişikliğe, Efendim nasıl bir hidayete kavuştuklarını anlatmak için Abdullah İbni Selam radıyallahu an çok çok güzel bir numune teşkil edecek. O sebepten bu örnek üzere yürüyoruz. Eyvallah. Evet. Abdullah İbni Selam da Efendimiz'i ziyarete geldi ve ona bir takım sualler sordu. Tevrat'tan sorduğu suallerine yine Tevrat'a uygun cevaplar alınca şihadet getirerek Müslüman oldu. Çünkü Tevrat'ı okudu görülmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de buna o bilgiyi verebilecek Bir Yahudi alim birisi yok Tevrat'tan soru soruyor Tevrat'a uygun cevap alıyor Neden? Çünkü Kur'an'ın kendisi Hazreti Resulullah Kur'an ne demek? Bütün suhufun sayfelerin ve kitapların Özü, özeti Ve hatta mükemmili Ve mükemmeli Hem mükemmili hem mükemmeli Hem onlardaki Eksik kalanları tamamlayıcı Hem de en güzel şekilde Tevrat'taki Zebur'daki, İncil'deki ve Sahifelerdeki en Güzel şekilde orada geçenleri en güzel Şekilde anlatıcı eksiklerin telafi edici, mükemmel Hem de mükemmel Orada anlatılanları da Daha da güzel anlatanı evet. Resulullah Efendimizin ekmel Rusul Enbiyanın ve resullüğün hatta insanlığın, beşeriyetin efendisi ve ekmeli olması hasebiyle en mükemmel şekilde tezahür ediyor. Tevrat'tan soruyor, hiç kimseden an duyulmamış ancak alimlerin bildiği şeylerden soruyor. İki cihan serveri Efendimiz hemen hepsine cevabı veriyor. Evet. Müslüman olduktan sonra da Ya Resulallah Yahudi milleti iftiracı, yalancı bir millettir. Yarın benim Müslüman olduğumu duyunca türlü yalanlar uydurup iftirada bulunurlar. Müslümanlığım duyulmazdan önce beni onlardan sorup mevkimi tasdik ettiriniz dedi. Yani şimdi Yahudiler gelecek ya dedik ki hani değişiklikleri anlatıyoruz. Yahudi topluluğu gelecek. Ben Müslüman oldum ama benim Müslüman olduğumu ilan etmeden evvel sizden bir şey istirham ediyorum. Yahudi toplumuna benim hakkımda sual sorunuz. Nasıl bilirsiniz? Nasıl bir kimsedir diye sorunuz. Çünkü ilk başta İslam olduğumu söylersem, taassup sahibi olan o Yahudiler, inatçılıklarından dolayı ne yapacaklar? Bana iftirada bulunabilirler. Bunların iftiralarından korkmuyorum. Fakat benim üzerimden size ve İslamiyete bir iftira atılmasından çekiniyorum. Dolayısıyla bunu bertaraf etmek için, kendi kendilerine bu hatayı düşme,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 Vallahi siz de bilirsiniz o yanınızdaki Tevrat'ta ismini ve sıfatını yazılı bulduğunuz Resulullah'tır diyerek onları İslam'a davet etti. Fakat Yahudiler sen yalan söylüyorsun, sen şeriroğlu şerirmişsin dediler ve onu kıymetini düşürmek için türlü türlü kusur ve kabahatler isnat ederek kötülediler. Abdullah bin Selam ya Resulallah korktuğum işte buydu.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 Evet çalışıyorlar, muvaffak olamıyorlar. Zaten Abdullah İbni Selam'a attıkları iftira sürpriz değil. Yani iki cihan serveri Efendimiz de biliyor ki kendisine vahyedilen Kur'an-ı Kerim'de de bizler de okumaktayız ve görmekteyiz ki peygamberlerine dahi iftira atmaktan hatta peygamberlerini dahi katletmekten çekinmeyen bir kavim. Bir kavimden oldu diye insanların suçu yoktur ama belli kavimlerde belli şeylere meyil vardır. Hakikaten de kaypaklıkları ve bu şekilde yaptıkları zulümlerle insanlık tarihinde Yahudiler meşhur olmuş. Cenab-ı Hak e, gerçekten hidayeti bulmak isteyen hangi dinden olursa olsun, hangi kavimden, hangi ıhtan olursa olsun insanlara İnşallah hidayet yolunu açsın ve bizleri de hidayet yoluna gitmekten alıkoyacak her türlü kalbin tasallutundan her türlü şerir insanların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Dilerim inşallah. Abdullah İbnü Selam Radıyallahu anh'tan bahsetmiştik, onun Müslüman oluşu. Evet yani tabi Yahudilerin, Medine'de bulunan Yahudilerin artık alim olarak... ...demin de söyledik ikinci bölümde ruhani lideri sayılabilecek konumda bizzat. Hz. Yusuf aleyhisselamın soyundan geliyor dedik, onu işledik. Tabi belki hani son dakikalar, son anlar diye dikkatten kaçmış olabilir. Ee, Yahudilerin fıtratından bahsettik biraz ama fakat şunu da söyledik hiçbir kavmi, hiçbir ırkı yargılamak veya işte o ırkın şöyle şöyle olduğundan dolayı hepsi kötüdür falan gibi bir kanaate varmak doğru değil. Fakat Abdullah İbni Selam Efendimizle birlikte e, Medine-i Münevvere'de Yahudi cemaatlerinden Yahudi toplumluğundan İslam'a giriş Başlamıştır. Bir nevi onların rehberi Abdullah İbni Selam olmuştur. Yani Abdullah İbni Selam'la birlikte birçok Yahudi alimi sayılabilecek insanlar da samimi olarak İslamiyet'e girmişlerdir. Hatta bu hususta istiyorsanız o ayeti de zikredelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bazı Yahudiler iman ettiği için Abdullah İbni Selam ve bazı Yahudiler iftirada bulunuyorlar. Hatta diyorlar ki Muhammed'e bizim şerlilerimiz tabi oldu. Yani bizim şerli kötü bildiğimiz insanlar tabi oldu. Eğer hayırlı olsalardı atalarının dini terk etmezlerdi diye iftirada bulunuyorlar. Halbuki daha evvelde onları alim olarak kabul ediyordu. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde e, Ali İmran Suresi ayet 113'te onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde bir cemaat vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar diyerek iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olan Yahudilerin nasıl İslam boyasıyla Müslüman olduklarını ve nasıl insanlar uykudayken geceleri secdeye kapandıklarını Cenab-ı Hak bizzat beyan etmiş oluyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o Medine-i şereflendirmelerindeki ilk sözünün nasıl tesir bulduğunu da biz buradan anlıyoruz. Dördüncü maddesi neydi hatırlarsanız insanlar uykudayken namaz kılıyız. Şey böylece selametle, saadetle inşallah cennete giresiniz diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duada ve niyazda bulunuyor. O dua bir mühür gibi işliyor. Eyvallah. Evet. Abi müsaade ederseniz bir şey Estağfurullah. E, belki bir tevafuk burada üst üste geldi. Hem Abdullah İbni Selam Efendimizin ismindeki selam hem de onun naklettiği Evet, ilk duyduğu sözde değil evet. mi? Selamı yayınız. Selamı gibi. yayınız. Selam yani sanki değil mi çok değişik bir tevafuk. Çok güzel bir tevafuk yani Abdullah İbni Selam'dan ilk duyduğum şey budur derken bir selametle karşılanış ve o selametle karşılanmanın şeklinde beraber imanın yerleşmesi imanın yerleşmesiyle beraber insanlara ikram, hizmet bir yandan da kendi ferdi ibadetlerini yapma ve selametle cennete girme. Eyvallah. Ne kadar enteresan evet. Selam bahsi tabi Asım Köksal Hoca Efendi de herhalde bu mevzuda irfanımıza hitap etmek için Abdullah İbni Selam'ın bu hadis-i şerifi naklettikten sonra selam bahsini de anlatıyor kitabında. Çok da faydalı bilgiler içeriyor bu. İstiyorsanız orayla alakalı bir hani aynı hicret gibi nasıl selam şekli. Mesela bizde selam böyle adeten merhaba efendim işte nasılsınız deyip de şöyle bir karşılıklı nezaketen yapılıp da geçirebilecek bir şey değil. Selam çok ciddi bir şey. İlk selamı veren Hazreti Adem Aleyhisselam. Hazreti Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra melekler tarafına gidip onlara selam vermesini bizzat Allah Teala buyuruyor. Hazreti Adem Aleyhisselam meleklerin yanına geliyor ve "Esselamu aleykum" şeklinde onları Allah'ın selamıyla selamlıyor. Melekler de "Esselamu aleykum" diyor. Bir rivayette, bir rivayette "Ve aleyküm selam" diyor. Niye bir rivayette "Esselamu aleyküm" diye karşılık veriyor? Halbuki "Ve aleyküm selam" demesi lazım. Melekler insanı taklit ediyor. Melekler ibadette, fazilette, güzel salih amellerde insanları taklit eder. En şerefli insandır. İnsanlara melekler bazı ibadetleri talim edebilir, gösterebilir. Fakat esasında melekler bu fiillerin mahiyetini insanlardan öğrenir. Veya insanları taklit ederek meleklik vazifesini yapmış olurlar. Esselamu Aleyküm'a karşılık Adem'i taklit ederek Esselamu Aleyküm dedikleri rivayeti var. Bir başka rivayette ise Ve Aleyküm selam. diyerek Allah'ın ilhamıyla Hazreti Adem'e cevap vermeleri var. Sadece bu bile kaç tane mesele çözüyor? Bakın selam büyükten küçüğe verilir İslam ahlakında. Bir kişi binek üzerinde gidiyorsa... Aşağıdaki kişiye verir. Bir kişi ayaktaysa oturan kişiye verir. Neden? Oturan kişi ayaktakine mukayese edildiğinde Yani fiil olarak yaptığı o andaki bulunduğu fiil icabıyla e, ayaktaki kişi daha üstün bir konumdadır. Selamı da üstün kişiden verirler. Bu üstün kişinin Allah'ı hatırlamasının bir işaretidir. Rütbeli kişinin küçük gibi veya daha aşağı konumdaki bir insana Selam aleyküm demesi ben bulunduğum bu durumda ve konumda Allah'ı hatırlarım ve sana da Allah'ı hatırlatırım ben şu konumda şu durumumda benden bir hizmet bekliyorsan buna hazırım benim şerdimden eminsin benim dille elle tecavüzümden eminsin benden emin ol Allah'ın selameti senin üzerine olsun diye selamlanır Hazreti Adem meleklere selam veriyor. Demek ki Adem olmak, Adem aleyhisselam'ın izinde olmak, ona varis olmak insanı meleklerden üstün bir hale getiriyor. O meleklere selam veriyor. Bu bahis böyle. Yani selam bizde göstermelik, sadece böyle hitap etmek işte görüldüğünde insanların konuşması gibi basit bir nezaketten ibaret değildir. Selam Allah'ın selamıdır selam bir imani davada buluşmaktır ve sadece biz müminiz iddiası da değildir selam selam verdikten sonra o insanın gıybetini yapamazsınız selam verdikten sonra bir kötülük düşünemezsiniz selam veriyorsanız o selam sizi de karşıdakinde bağlar nereye bağlar muhabbetle Allah'a bağlar Allah'tan mesul kılar kişiyi anlatabiliyor muyum evet. selamın böyle bir özelliği var ve hakikaten de İsmi tecelli ettiğinden allah Alem Abdullah İbni Selam Radıyallahu anh, ile beraber Selamın duyulması Selam verme hususundaki Can Selveri Efendimizin hitap edişi Ve Abdullah İbni Selam Hakkında inen ayeti de Selamla başlayan bu güzelliğin Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Medine'de o ilk duyduğu sözle Geceliğin namaz kılınız Yani ferdi olarak Allah'a muhabbetle ibadet ve taatta bulunuz kısmının nasıl yerleştiğini düşünürsek selamla başlayan bu cemiyet hayatının ferdi Allah'ın huzuruna nasıl yaklaştırdığı ve basit gibi gözüken bu hadisenin ne kadar mühim bir muhabbet bağına dönüştüğünü göstermesi açısından çok önemlidir. Bu da enteresan bir tevafuk. Abdullah bin Selam'la beraber selam bahsinin işlenmesi de çok güzel bir tevafuk. Eyvallah. Evet, bunu da böyle özetlemiş olduk. Nedir şimdi mevzu, mevzumuz? Selam verme bahsi de böyle. Medine-i sellem Efendimizle beraber olan değişiklikler bahsinde isterseniz Asım Köksal Hoca Efendi'nin de kitabında kaydettiği Bera bin Ma'rurun vefatı hadisesi var. Biliyorsunuz veya daha evvel zikretmedik gerçi ama Bera bin Mağrur Hazretleri Hazreç kabilesinden ve Ensar'ın yani Allah Resulüne yardım etmek üzere Resulullah Efendimiz'i Medine'de bekleyen o mübarek cemaatin liderleri konumunda fakat iki cihan serveri Efendimiz Medine'yi şereflendirmeden evvel vefat ediyorlar 40-50 gün evvel yanlış hatırlamıyorsam istiyorsanız onu okuyalım çünkü bu bahis niye önemli? Bu aynı zamanda ilk cenaze namazı bahsidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemaatte kıldırdığı ilk cenaze namazı hadisesi Bera bin Mağrur radıyallahu anh'ın cenaze namazıdır. Kıymetli dinleyicilerimizle bunu paylaşalım. Bera bin Mağrur, Hazret kabilesinden ve Ensar'ın başkanlarından olup, Safer ayında Peygamberimiz aleyhisselam Medine'ye gelmeden bir ay önce vefat etmişti. Evet, sefer ayı. Yani Rebül evvel ayında teşrif buyurduklar için, sefer ayında alemi cemale rühret ediyorlar. Evet. Ölüm döşeğine düştüğü zaman ailesine, kabrimde beni Kabe'ye doğru yöneltiniz demiş, dediği yapılmıştı. Kendisini haç mevsiminde Mekke'ye geleceğini, Peygamberimiz Aleyhisselam'a vaat etmiş bulunuyordu. Yani o akabe biatları meselesini hatırlarsak, hac mevsimde geleceğim ya Allah diyerek iki can serveri Efendimizle ahitleşiyorlar fakat hastalık zuhur edince gidemiyor fakat o nurlu sahabi ne yapıyor beni Kabe'nin bulunduğu istikamete göre çevirerek defnediniz eğer ölürsem diyor ne kadar büyük bir nezaket aynı zamanda Kabe cihetine döndürülerek defnedilen ilk sahabidir ilk sattır İslam tarihinde evet Hac mevsimine erişmeden ölüm döşeğine düşünce ailesine, Muhammed aleyhisselamı olan Vadim dolayısıyla beni Kabe'ye doğru çeviriniz. Çünkü ben ona gelmeyi vaad etmiştim demiş ve böylece sağ ve ölü olarak Kabe'ye yönelenlerin ilki olmuştu. Allah ondan razı olsun. Amin. Allah şefaatine ayet Amin. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye gelince, Bera bin Mağrur'un kabrine ashabı ile birlikte gitti. Kabrinin üzerinde saf bağlayıp cenaze namazını kıldı ve Allah'ım onu yarlıga Yani mağfiret et, evet. Ona rahmet et, ondan hoşnut ol diyerek dua etti. Bera bin Mağrur, Akebe beyatında bulunan ensar kabileleri temsilcilerinden ilk vefat eden ve kabri üzerinde cenaze namazı kılınan zat idi. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakınız ki Kendisi bir ay Hatta belki bir buçuk ay sayılabilecek Bir vakit geçmiş Geliyor vefaya bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nezaketine Latafetine bakınız Orada ne yapıyor Kabri başında Saft bağlatarak Cemaatte namaz kılıyor. Bu arada Bu arada kıymetli kardeşlerim bir mümin kendi başına cenaze namazını kılabilecek yani kendi başına gittiği yerde iki kişi gidiyor Allah göstermesin ama bir kişi vefat etti o arkadaşının namazını kılabilecek derecede cenaze namazını öğrenmek mecburiyetindedir eğer mümin ise çünkü müminin mümin üzerinde haklarından bir tanesi de cenaze namazına iştiraktır farzı kifayedir eğer bir beldede bir mümin vefat eder de Cenaze namazını kimse kılmazsa Herkes O vebal altında Dünyanın neresinde olursa olsun O vebal altında kalır Farz-ı kifayedir Bir kişinin kılması bile Diğer müminlerin üzerinden düşürür bunu Fakat aynı zamanda Arkadaşın arkadaşta olan hakkı vardır Mümin bir kardeşiniz Bir arkadaşınız var, ahbabınız var. Beraber yiyorsunuz içiyorsunuz Hakkınız hukukunuz var Cenazesine iştirak etmek sizin için Bir vebaldir Arkadaş olduğunuzu gösteren En önemli işarettir Fakat maalesef Bendeniz bazen böyle cemaatlerde Beraber olduğum arkadaşlarla Oturup konuştuğumda soruyorum Cenaze duasını bilmek şöyle dursun Yani Belki biraz ters söyledim Cenaze namazını Kıldırmak şöyle dursun Cenaze duasını bile bilmiyorlar Bu eksiktiktir yani yerine Fatiha okusa olur mu? Olur. Rabbenaat'i okusa olur mu? Olur. Bazı sünnet dualar var. Sadece onu okusak olur mu? Allahumma hafizum min azabinnar. Ya Rabbi onu cehennem azabından muhafaza eyle. Dense olur mu? Olur ama. İki Cihan Serveri efendimiz bunu okumuş. Cenaze namazı nasıl kılınır? Bir aşımıza geldi mesela. Nasıl kıldıracağız? İnsanın yakını göçebilir, uzakta bir yer olabilir. Sonra bir insanın sadece cenaze imamının imam olarak tayin edilmiş ama onun kıldırması şart değil ki insan kardeşi olur Allah muhafaza eylesin atasından dedesinden babasından anasından birisi vefat edebilir üzerine kaldığında cenaze namazını kıldıracak kadar öğrenmesi lazımdır bir de şunu yeni gelmişken hatırlatayım çünkü artık bizim muhabbet bağı sohbetlerimiz genel kültür İslam kültürü Şeyini de yaşatıyor Efendim bakarsınız Musalla'ya bir cenaze konulmuş Camilerde bunu görürüz Bir tane adam Ve iki tane adam Ayak ucunda boş ucunda böyle put gibi bekler Nedir o? Ölünün başında beklemek lazımdır Defledilmeden oturmak olmaz Sözünü yanlış anlamaktır bu Onun manası şudur Cenaze ile alakalı işler yapılmak üzere gayret ediniz Yani ölü defedilmeden ...âlemi cemale intikal eden kişinin... ...son hizmetleri... Efendim, ...defin merasim vesairesi... ...güzelce yerine getirilmeden... ...geçip bir kenara oturmayın manası... ...ayakta bekleyiniz, iş yapınız manasına... ...söyleniyor, yoksa... ...içeride farz namazı kılınıyor... ...dışarıda sen cenazenin başında duruyorsun... ...ya ölü bir yere kaçmaz... ...yani kaçacak olsa diri kaçar zaten... ...onun başında beklemek lazım... O ...zaten ölü bir yere gitmez... ...görüyor bizi, görüyor ama... O zat o yakının faz namazı içeride cemaatle ed eda edilirken senin orada kendisi için beklediğini gördüğünde sıkıntı da duyuyor. Ben kimim ki bu kişiyi alıkoyuyorum Allah'ın huzurundan diyerek cenaze o musallada yatan vefat eden kişi de azap duyuyor. Rahatsızlık duyuyor. Yani böyle sosyetik adetlere girmemek lazım maalesef bu dini diyaneti öğrenmeyen cemaatlerden iş artık çığırından çıktı hacı hoca vesaire falan olan ailelerindeki insanlara kadar bu iş uzadı başında tabi ki insanlar bekleyecek ya kimin cenazesidir bu mudur geldi mi gitti mi diye bir nöbetçi bırakılır ama böyle başında mum gibi dikilip bir naaşın beklemek İslam adeti değildir bu bir kere bir ikincisi vaktimiz daralıyor biliyorum Eyvallah. işaret ediyorlar ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim İmam efendi tekbir alıyor. Allahu Ekber diyor. Tamam güzel herkes tekbirini alıyor. Zaten o tekbiri herkesin sesli alması lazım. Cenaze namazında ilk tekbirin herkesin Allahu Ekber diye imam söylediğinde herkesin kulağın duyacağı kadar tekbiri kendisinin alması lazım. Cenaze namazının tam güzel sayı olması için. Abdesti bulunması lazım. Zaten cenaze namazı abdestsiz kılınmaz. Şimdi ikinci tekbirleri alıyor hoca efendi. İkinci tekbir, üçüncü tekbir, dördüncü tekbir alacak ve Ekber dediğinde bakıyorsunuz cenaze namazı kılan Safa herkes kafalarını arkaya atıyor hani ve Ekber diyor Allah büyüktür diyor Allah ululardan uludur en yüce Allah'tır de diyor imam efendi sanki arkadaki cemaat öyle şey olmaz der gibi kafasını arkaya atıyor ya hocam sen de çok için kötü farklı anlıyorsun da değil yani yakışık alan bir şey var ...içtimada sağının solunu oynatabiliyor musun? Yani kafayı arkaya atma adeti var. Allahu Ekber deyince bakıyorsun cemaat kafayı arkaya atıyor. Yok yok öyle bir şey der gibi. Bir de Allahu Ekber tekrar kafayı arkaya atıyor. Bu nereden geçti bu adet? Nasıl bulaştı bu illet bilemiyoruz. Lütfen bizi dinleyen kardeşlerimiz... ...bakın araba kullananı var, ailede oturanı var... bilene bilmeyeni var. Lütfen buna dikkat etsinler. Allahu Ekber denediğinde tekbiri alabilirsiniz ama... Kafanızı arkaya atma Huyundan lütfen vazgeçiniz Bunu da hatırlatmış oluyoruz Fakat neticede işte cenaze namazının talimi Zaten Medine-i Münevvere Tam bir medeniyetin kuruluşu İslam medeniyetinin de tam bir Teşekkürü sayılabilecek Bir mekandır Adeta medeniyetin beşiğidir O yüzden Medine denmiştir Ölüsünden dirisine Ölüyü selamlamaktan diriyi selamlamaya kadar her türlü selamet, emniyet ve münasebet Medine-i Münevvere'de vaki olmuştur. Allah Resulü ile kaim olmuştur.